Zonguldak il temsilcinin başlattığı ve 19 STK'dan oluşan temiz hava hakkı platformunun desteğiyle sürdürülen kampanya 7 yıldır kömürlü termik santrallere çevre muafiyetinin sona ermesini talep ediyordu. Kömürlü termik santrallere çevre muafiyeti öneren tasarı madde 50 adıyla tekrar meclise gelince kampanya tekrar imzaya açıldı. Bu kez imzalar 100 bini geçti. İmzalar yeniden mecliste vekillere elden teslim edildi. Tasarı mecliste onaylanmış olsa da Cumhurbaşkanı tarafından veto edildi ve Çevre Bakanı Murat Kurum da Aralık ayında kömürlü termik santrallerin çevre mevzuatına uygunluğunun denetleneceğini ve 1 Ocak 2020 itibariyle kapatma dahil tüm cezai işlemlerin uygulanacağını söyledi. Kararı sevinçle karşılayan Tema Vakfı Zonguldak İl Temsilciliği ve Temiz Hava Hakkı platformu kampanyayı imzalayanlara paylaştığı metinde şu ifadelere yer verdi. Bu güzel haberi sevinçle karşıladık. Şimdi gözler sözünü tutması ve hiçbir istisnası olmadan özelleştirilen kömürlü termik santrallerin çevre mevzuatına uyup uymadığının denetlenmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda. Santrallerin altyapıları, neden oldukları emisyonlar ve yaptıkları yatırımlarla ilgili tüm bilgilerin şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılmasını talep ediyoruz dendi kampanyaya yapılan güncellemede. Bildiğiniz gibi Kanal İstanbul projesi tekrar gündemde. Bu konu ilk gündeme geldiği dönemlerde yani ta 2013 yılında Profesör Doktor Cemal Saydam'ın başlattığı bir kampanya var ve güncelliğini o günkü gibi koruyor. Change.org Taksim Kanal İstanbul adresindeki doğal dengeleri bozacak Kanal İstanbul derhal iptal edilsin başlıklı kampanyada şu ana kadar 28.447 imza atılmış. Profesör Doktor Celal Saydam kampanya metninde Kanal İstanbul'un neden yapılmaması gerektiğini şu şekilde açıklıyor. Kanal İstanbul Marmara Denizi ile Karadeniz'i birbirine bağlayacak.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 Oradan da Karadeniz'e varan sıcak ve tuzlu su arasındaki denge ters düz olacak. Kendi içinde bir denge ile tek bir musluk ile birbirini doldurup boşaltan bu denizlere ikinci musluğu takmak hepimiz için geri dönülmez felaketin başı olur. Çünkü Karadeniz iki musluktan iki kat hızla boşalacak. Fakat Karadeniz'i dolduran ve besleyen nehirlerin Tuna'nın, Dinyeper'in debisi ve kapasitesi artmayacak. Durduk yere Karadeniz havuzuna giren tatlı suyun debisini arttırmadan havuzu tek muslukla boşaltmak yerine bir musluk daha takılırsa sistem altüst olur. Karadeniz gitgide kuruyup yok olurken diğer tarafta Marmara ve Akdeniz'in sıcaklık ve tuz oranı bozulur. Çılgın projenin sonu çılgın felaket olacak. Projenin sahibi Türkiye olsa da etkileyeceği ülkeler ve doğacak sonuçlara bakılırsa bu felaketin sonuçları... Karadeniz'e kıyısı olan tüm ülkeleri etkileyecek. Ortak doğamız olan bu denize yapacağımız her şeyde diğer ülkelerin de söz hakkı var. Er ya da geç o ülkelerde bu projenin hayata geçemeyeceğini söyleyecekler. Aslında bunu anlamak için ne bilim insanı olmak ne de alim olmak lazım. Basit bir havuz problemi. Siz de dilerseniz Change.org Taksim Kanal İstanbul adresine girerek bu kampanyaya imzanızı ekleyebilirsiniz. Murat Dağı'nın altın Madeni yapılması için ÇEDE karşı yerel halk ve gönüllü avukatlar tarafından açılan davada kararın 15 gün sonra açıklanması bekleniyor. Murat Dağı'na da biliyorsunuz altın madeni tehdidi var. Dava dosyasına change.org taksim Murat Dağı adresindeki imzalar girmişti. Bugüne dek 150 bine yakın imzala destek verdi insanlar. Mahkeme kararından önce konuyu gündemde tutmak isterseniz siz de Change.org Taksim adresindeki kampanyayı imzalayabilirsiniz. Sıfır gelecek COP25'teki iklim aktivistlerine yönelik sert müdahaleyi ve dünya liderlerinin iklim krizine karşı eylemsizliğine protesto etmek için bir araya geliyor. Ve bu hemen şimdi birazdan gerçekleşecek. Yani bugün saat 19'da programımız bittikten yaklaşık 50 dakika sonra. İstanbul İstiklal Caddesi Beyoğlu Oda Kule önünde basın açıklamasıyla başlayacak. Fridays for Future hareketi Madrid'deki iklim değişikliği konferansında milyonlarca insanın sesi sustu. COP25'in değerli sonuçları yoktu. Sivil toplum kovulurken fosil yakıt lobicileri hala içeride buna tahammül edilemez diyordu. Bugün Taksim Oda Kule'de saat 7'de bir araya gelecekler. İklim ve ekoloji aktivistleri iklim konferansında dünya liderlerinin iklim krizine karşı somut ve etkili adımlar atmadaki yetersizliklerini protesto edecekler. Evet, Berguygar Ezmi Change.org özel programını derleyen Gülçin Şahin ve Büşra Yar sizlere gezegenimizi yok eden insan faaliyetlerinin son bulduğu bir dünya dilekleriyle iyi bir hafta sonu diliyoruz. Pazartesi yine buluşmak üzere. Gezegenin geleceği